Fatur 13. sohbet. 30. ayetten itibaren. Evhumuzu billah. Evhumuzu billah. Evhumuzu billahi minash şeytanir <gülüyor> racim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul rabbi rabbi zidni ilmen ve fehmen. Rabbişrah li sadri ve yessirli emri ve hlul ukdada min lisani yefkahu kavlhu Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal al min müddekir. dhakir Wa illa el el ya Rasul ya Habib Allah. Esselatu vesselamu aleyke ya seydel evvelin Evet arkadaşlar, Fatır suresine 30. ayetten itibaren devam edeceğiz. Fakat adetimiz üzere kopukluk olmaması için 29'dan biraz alarak devam edeceğiz. Zaten son kısmında bir yarım kalmıştı gibi geldi bana. Onu da devam edelim inşallah. Allah-u Teala yukarıdan itibaren geldiğimizde e, yaratmasındaki çe e, çeşitlilikten e, bahsediyordu. Muhtelif renklerde olan e, meyvelerden, dağ yollarından, insanlardan, hayvanlardan, e, enamlardan e, bahsediyordu. Daha sonra da burada bir ilim ve işaret olduğu için Allah'tan hakkı ile ancak kullarından Alimler korkar diyerek de ilim e, ilme verilen değer ve bunun Allah sevgisi ve haşyetine giden yolundan bahsederek bir anlamda da burada bir teşvik vardı. E, Allah aziz ve gafur derken de e, gafur olmasında affediciliğini, azizliğini anlayan insanlara veriyordu. Başka bir ifadeyle de Allah'ın mağfiret etmesi de azizliğinin bir sonucu. Bu bağlamda da devam edersek e, 29. ayete geçtik şimdi. şimdi İnnellezîne yetnûne yetnûnel kitâb Allah'a. Allah'ın kitabını okuyanlar. Birinci sırada Allah'ın kitabı vardı. İkinci sırada namazı ikame ederek dost kılanlar kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve aşikar hak yolunda sarf edenler işte ancak onlar asla zarar etmeyecekleri bir ticareti ümit edebilirler e, diyordu. Burada e, birinci sırada Allah'ın kitabı vardı ancak namaz ondan sonraydı. E, burada şuna bir e, şeyde işaret gördüm bir tefsir kitabında. E, şimdi e, cahil bir insan da sıtkıyetle Allah'a kulluk edebilir fakat hiç ilmi olmayanın kitap okuması mümkün olmayacağı için burada da hani hiç bilenlerle bilmeyenler bir Yürü. olur mu ayetine işaret ederek de Kur'an'ın tilavetine bir vurgu var burada. Yani Kur'an'ı hiç bilmeyen okuyabilir mi? Allah'a sıvkıyetle tabii ki ihlas çok önemli ama bu ihlasla beraber Allah'ın kitabını okuyabilmek için de bir ilim gerekiyor. Buradaki tilaveti biliyorsunuz, tilavet herhangi bir okuma değil, dura dura üzerinde dura dura düşüne düşüne okumak olduğunu hatırlatırım. Bunun ilk sırada gelmiş olması da hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bir öncekinde Allah'tan hakkıyla ancak kullarından alimler korkar diyerek de bu alimliğe Kur'an'la beraber baktığımızda da Kur'an'ın ilim açısından, alim olmak açısından... Bil, bilerek Allah'a kulluk etmek açısından ne kadar değerli olduğunu anlıyoruz. Salat, namaz, küçümsemiyorum. Haşa. Sadece sıralamadaki terkipteki vurgusunu yapıyorum. Salat daha sonra gelmiş. Fakat bu da yetmiyor. Ee, i̇nfak ederler diyor onlar. Neden infak ederler? O şeyden ki razaknâhum. Biz onları rızıklandırdık. Bak, e, mallarından verirler de demiyor bu konu. İlginç bir ifade var orada. Rızı, bizim rızık olarak verdiğimiz şey derken orada razak ne diyor. Orada na zamiri gelmiş biz zamiri. Demek ki biz, biz veriyoruz diyor rızkı. Yani sahibi biziz, biz veriyoruz. Bizim verdiğimiz rızıktan verirler diyor. Burada da ne oluyor? Malik-i Mülk bulgusu var burada. Yani malın sahibi Allah... O rızkı da veren Allah. Diyor ki kendi balınızı verir gibi vermeyin sakın. Bilin ki onu biz size veriyoruz. Bizim size verdiğimizi bilirseniz malın sahibini ben ben olduğumu bilirsen, biz olduğunu bilirsen diyor daha rahat verirsin. Ama ben kazandım kazandığımdan verir dersen bir kere şirke düşmüş olursun. Allah'a haksızlık edersin. Bir de vermen zorlaşır. Ama zaten bunu bana Allah veriyor. Mal benim değil ki e ben de veririm. Burada bir ayet var onu daha evvel konuşmuştuk onu söylemek istiyorum. Onların mallarında diyor... sailler için... ...yani isteyenler için... ...ve de mahrumlar için... ...isteyemeyen mahrum olanlar için diyor... ...malum bir pay vardır. Malum ne demek? Belirli, bilinen bir pay vardır diyor. Bu ne demek? Şimdi rızkı bana bu benim malım değil... Ben de kazanmadım Allah verdi. Allah verdiyse bu benim malımda bir pay var. Evet. Bu payı ben vermeliyim. Bakın bu sorular iş değişti. İnsan çok daha rahat veriyor. Ve de bu mal diyor bakın e, bazen 1 lira bazen 10 lira değil. Malum bir pay var diyor belirle. Bunu nasıl konuşmuştuk hatırlıyorsun. Kazancını aldın sabit gelir olabilir ya da ticari gibi farklı gelir olabilir. Belirli bir yüzde. Ya bu yüzdesini ben ayırıyorum. Bu minimumu. Yine daha verebileceğin kadar var. Sana sadakalardan sorarlar diyor ayette. De ki diyor sadakalar ihtiyaçtan fazlasıdır. Geri kalanıdır yani. Şimdi bu iki şekilde anlaşabilir. Ee, en lüks kıyafetleri giy, en birinci sır lokantalarda ya bunları yap. Ya geriye bir şey kalmadı. Ha biraz kaldı tamam ondan vereyim. Böyle de değerlendirilebilir. Ya da ya benim ihtiyaçlarımı tamamladım ben. Ya fazlası var. Ben de bu fazlasını vereyim. Hani bir hadis okumuştuk hatırlıyor musunuz? Peygamber <gülüyor> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir e, sahabe efendimize şunu diyor. Vallahi diyor Uhud dağı kadar malım olsa diyor. Şimdi istisna cümlesi var onu söylüyorum. Borcumu ödemek için ayırdığım... En fazla üç gün kenara koyduğum paranın dışında hepsini eliyle işaret ediyormuş. Hadis'te aynen var. Sağına, soluna, önüne, arkasına şu verme işareti yapıyormuş. Onunla diyor dağıtırdım diyor. Bakın Uhud dağı kadar altını dağıtıyor. Zaten yine bir hadis okuduk geçenlerde. Hazreti Ayşe diyor ki Resulullah vefat ettiğinde diyor ancak şunları şey olarak... ...miras olarak bıraktı diyor. Ee, beyaz bir katır... E, ...zaten vakfettiği bir arazi. Başka bir şey yokmuş. Yani buradan hani bir şeyler anlaşılmış olarak... ...ihtiyaçın fazlası ne olarak... E, Zaten bunları yaparsan işte diyor ki onlar zarar etmeyecekleri bir ticareti ümit edilebilirler diyor. Zaten bugün o kısmı bol bol açıklayacağız. O anlamda vermek çok farklı bir kavram ihtiyacın dışında. İnfak konusuna biraz değinmek istiyorum. Ee, bazı kavramları tekrar tekrar açıklamakta fayda var. İnfakı ben çok iyi anlayamamıştım. Bir ayet bana çok güzel e, anlamama vesile oldu şey var e, hani Hazreti Musa'nın kavmi ni e, Allahu Teala o firavundan kurtarıyor ya hani deniz yarılıyor geçiyor orada bir araziye geliyorlar ve orada kudret helvası ve bıldırcın veriyor Rabbim yani çalışmayın etmeyin bana kulluk edin diyor yani kamp gibi e, ben size bırakın dünya yiyeceklerini ulvi kutsi yiyeceklerden vereceğim diyor ya yani kudret helvası kudret. ve bıldırcın. Ve ayet-i kerime diyor ki Bakara suresinde ve bunların diyor temiz olanlarından yiyin diyor. Evet. Ya şimdi e, ya bunun kirli olması yani temizin zıttı olarak söylüyorum olma ihtimali var mı? Bir kere kazan yani manevi kirlilik tabii ki yani yere düşüp de kirlenmesi anlamında değil bu. Bir kere hani insan kendi kazanır kazancına haram karışır bir kirli olma ihtimali var bunun. Hı. Ama Allah'ın bizzat indirdiği e, ilahi bir rızıkta nasıl bir kirlilik olabilir ki bunu düşündüm. Demek ki e, kafalarından geçen şeyler, zihinsel bazı faaliyetler bunları kirli, manen kirli yani helal olmayan durma getirebilir. E, ne yaparlar dedim yani hikaye kısmı var tefsirat kısmı sabahleyin kalktıklarında. Allah'ım sabah namazından sonra bir bakıyorlar ki ağaç dallarında e, bunlar asılı. Onları alıyorlar. Şimdi şöyle düşün. Aa ne güzel Allah bizi rızıklandırdı. Aldın eve götürdün çoluk çocuğuna yiyorsun. İyi de bunun e, o gelenlerin hepsi 20 yaşındaki delikanlılar değil ki kurtularına Yaşlısı var, fakiri var, hastası var, acizi var değil mi? Onlar nasıl almaya gidecekler? Yani bencillik etmeyeceksin diyor Allahu Teala. Alacaksın onları. Önce ihtiyaç sahiplerine, konuna, komşuna, fakirlere vereceksin. Ondan sonra kendi yiyeceksin. Demek ki bunu yapmadığın takdirde o Allahi gıdanın bile kirli olmalı. Manen kirli olma ihtimali var. Yani tayyip olmama ihtimali var. İşte bu önce kendine değil de başkasına verme durumuna infak deniyor yani kendini öne almayacaksın infak kelimesine baktım nafaka kelimesinden geliyor nafaka çıkmak demek geçen hafta da söylemiştik e, tünellere bu nafaka söz, kökünden gelen kelime kullanılıyor Arapçada çıkmak aileye verilen para nafaka biliyorsunuz ailesi yani ne demekmiş biliyor musun senin cebinde ya kasanda ya kesende ya çıkıyor ya o Çıkan şey nafaka. Gerek ailene gerek fakire şuna buna. E peki bir fakir adam infak yapmayacak mı? Ne diyor Peygamber Efendimiz? Tebessüm diyor sadakadır diyor. ayet Kerime ne diyor? Eğer sen onlara verecek bir şey bulamazsan yanında diyor. Yani imkanın yoksa hiç olmazsa onlara tebessüm. güzel bir söz söyle diyor. Bak kendinden çıkıyor. Değil mi? Manen yani bir şeyin çıkması öyle. Yani başkasını tercih etme. Senden bir şeylerin fedakarlık olarak çıkması. Mesela otobüse bineceksin. Birçok kişi geldi. Ulan ben erken, erken yediğimde de oturayım bilmem ne de diyebilirsin. Aynı o kudret elbası bıldırcında olduğu gibi. Ya da başkalarından buyurun. Bu da infak. Yani illa şey değil. Çay koyacaksın bir şeyine. Ya önce ben kendime koyayım, sonra başkalarına koyayım demek de var. Peygamber Efendimiz hep öyle yaparmış. Kendisi en son kendine alırmış bir şeyi alacağı zaman, ikram edeceği zaman. İşte bunların hepsi infak yani çıkmak. Yemek yiyecekse kendi önünden yemek de infak. Ya da güzel bir şey var, baklava dilimleri var. En güzelini almamada küçüğü alma. Mesela tepside ikram ediyorlar. Sen kimsenin beğenmeyeceği bir şey al. Bu da infak. Hani farklı bir pencereden size bunu şey yapmak istedim. İşte bizim rızıklandırdığımız şeylerden onlar infak ederlermiş. Peki nasıl infak ederlermiş? Sırran. Ne demek sırran? Gizli. Kelime bir şey çağrıştırdı mı? Sır. Sır. Sır kelimesi buradan geliyor. Yani gizli. Sır olarak. Yani diyor ki allah Teala kimseye bir şey söyleme ya. Ben şu kadar fakire dağıttım da ettim de şunu dağıttım bunu dağıttım. Ya allah sırranı önceye almış bak. Diğerine aleniye. Aleni. Yani aleniye ve sırran dememiş. Bir de gizli dememiş bak burada. Sırran demiş. Yani sır gibi tut diyor. Hatta bir hadis-i şerif var. Ben o hadisleri çok seviyorum. O kıyamet gününde e, arşın gölgesi altında gölgelenecekler diyor ya. Yedi sınıftan bahsediyor. O yediyi saymın uzun süre. Biri ne biliyor musunuz? Sağ elinin verdiğinden sol elinin haberi olmaya. Senin şeyin. Ama tabii şey de diyebilirsin. Ben şu kadar kişiye dağıttım bilmem ne ettim bilmem diyebilirsin. Ama bir şeylerden de mahrum olursun. Ah hiç mi söylenmeyecek? Söylenecek ama ne diye bu ayakta aleniyye diyor, aleniyye. Bu da aleniyye'nin tefsir kitaplarına baktım, sadece zekat. Sadaka söylenmiyor, infak söylenmiyor e, ama şey, e, farzlar adeni yapılabiliyor. Ya da teşvik manasında, yani başkalarını teşvik etmek adına e, şey yapılıyor. Yani bir e, derler ki ya bana o kadar söylüyor, kendi yapıyor, mu? hani ke göstermek adına. Ama burada tehlike var nefsinin de hoşuna gidebilir ben yani ben dağıtıyorum diyorum, benim şu kadar fakirim var işte bu kadar sadaka dağıtıyorum falan. Bu nefsane oyunlara dikkat edilmesi lazım. Şeytan sadece soldan ve arkadan yaklaşmıyor arkadaşlar. Sağdan da geliyor. Hatta ileriden de geliyor. Ne gerek var? E, hatta ibadetlerde de böyle olması lazım. Bir şey var, fıkra var biz kendi arkadaşlarımıza çok anlatıyoruz. E, geçen sene de anlattım. Ee, i̇ki arkadaş şeyde dolaşıyormuş taşrada dağlarda bir tane çoban görmüşler namaz kılıyor. Yanlarına gitmişler bakmış çok güzel namaz kılıyor demişler ki ya görüyor musun şu dağ başında kimsenin görmediği yerde bak ne kadar ihlasla ibadet ediyor ya. Yani sadece Allah'a ev ediyor. Namazını bozmadan böyle denmiş hemi de oruçluyun. <gülüyor> Yani bu Hemide oruçluyunu pek kullanamadı. Allah bilirsin sır olsun yani. Ee, bu şekilde olsun. Sırran ve aleniye onları e, verirler diyor. Burada bir de sır kelimesinin ve aleniye kelimesinin geçmesini şöyle söylüyorlar. İnfak etmek sadece malla parayla değil dedik ya. Bir de neyle olabilir? İlk İlimle. Ilk işte burada diyor ki Sırları da verirler Aleniyye olanı da verirler İnfak ederler Yani bilgileri Allah'ın nasip ettiklerini Kendilerine tutmazlar Hani burada bir Derin manalarından biri de Bu sır olarak Verilenlerden de Yani gizli olan ilmi sır olanları da Aleniyye olanlar da verirler Tabi ki kime? Ehline Kaldırabilecek e, olana bilgi diyor, sözü diyor, hikmetle söyleyiniz. Ee, bu anlamda bir şey var. Şimdi böyle yapanlar bir şey ümit ederler diyor. Bakın. Yercune hem e, havf ve reca arasında olmak var ya. E, neydi? Korku ve ümit arasında olmak. İşte bu reca kelimesi de bu. Bunun fiili. <gülüyor> fiili mudari olarak gelmiş değil mi burada? Arapça talebelerine söylüyorum. Yercune fiili muzari ee, cem'i müzekker gayip olarak gelmiş. Onlar ümit ederler. Neyi ümit ederler? Şimdi meful lazım. Bitmiyor. Ticareten. Ticareti ümit edebilirler. Doğru mu? Bir ticari. Yanlış. Bir, Bir ticareti. Orada nekri olarak gelmiş. Hani Arapça bilgi olarak diyeyim. Bir ticareti ümit edebilirler. Neden nekra gelmiş? Belirsiz. Belirsiz. Yani yani sizin bildiğiniz ticaret değil aslında bu. Mahiyetini bilemeyeceğiniz bir ticaret. Yani el ticaret dese orada, el ticaret bilinen bir ticaret yani bildiğiniz ama ticareten mahiyetini tam olabile, bilemeyeceğiz tam olarak anlayamayacağınız bir ticaret devam ediyor. Ticareten lentebur. Lentebur'da da yine e, Arapça bir şeye biraz gireyim. Bizim burada Arpitar gülüyor. Neydi bu? Tehkide. Nefri, istikbal. Neyse. Yani gelecek zamanın kesin olumsuzu deniyor buna. Ee, eğer fiili muzağırdan önce len gelirse bir de üstünü nasp ediyor buydu. Peki mana ne? Gelecek zamanda bir şeyin kesinlikle olmayacağını söylüyor. Olmayacak olan ne burada? Tebur. Tebur demek bozulmak demekmiş. Fesada uğramak, kesada uğramak, zararlı bir pozisyona gelmek. Yani ne oluyor? Zarar etmeyecekleri bir ticareti umabilirler. Yani tebur olmayan bir ticareti ümit edebilirler. Yine Arapça bir kuraldan bahsediyorum. Ee, keşke şey olsaydı, Bekir Bey olsaydı hoşuna giderdi. Nekra bir kelimeden sonra gelen cümle o nekra kelimenin sıfatı oluyor. Yani ticareti umabilirler. Sonra gelen kelime onun sıfatı nasıl bir ticaret? Lentebur. İleride Zarar etmeyecekleri. Evet. Şimdi burada e, buranın kullanılmasına şöyle bir şeyler var. Bir kere diyor ki gelecekli olduğu için bu e, gelecekle ilgili bir yapı. Yani hemen değil. İleride bir olacak durum. İkincisi de asla demekler Yani şüphe falan yok. Asla <gülüyor> zarar etmeyecekler. Bir de yercuğun ederken ümit edebilirler <gülüyor> derken. Bak kesinlik yok yani böyle böyle yapanlar Kesinlikle bu ticari, Zarar etmeyecek ticarete uğramayacaklar Değil ümit edebilirler Bakın biz hepimiz buradakiler Dinleyenler de bir şekilde Allah'a güzel Kulluk etme gayretinde olan insanlarız Değil mi? Hatta e, Bazen takvalı Bir şekilde işlerde yapıyoruz şunu yapıyoruz Bunu yapıyoruz Hiçbirimiz hadi yemin etsin e, Cennete gireceğini Edebilir miyiz? Edemeyiz Ede biz ancak ne yapabiliyoruz? Ümit edebiliyoruz. Bak bu kadar milyarlarca insan içerisinden hiç Allah'a inanmayan var, inanan var ama sapık bir şekilde inanan var, ee, İslam olmayan var, Hristiyan olan var, Yahudi var, İslam'ın içerisinde sapık tayfalar var, eleyin eleyin eleyin eleyin bir avuç insan kalacak, bir avuç insanın içerisinde takvalı olanlar var, Allah'a yakın olanlar var, onlar bile garanti göremiyorlar. Onlar bile ancak ümit edebiliyorlar. Ya diğer insanların durumu ne olacak acaba ya? Ve buna rağmen bizim kalbimiz temiz. İnşallah biz şöyle olacağız diyen, inşallah da değil böyle olacağız diyenler var. Valla büyük cesaret olarak görüyorum. Ha, zan etmek güzeldir. Ama yani bir de realiteler var yani. O realiteleri de ee, dikkat etmek gerekiyor yani. Şimdi bir şey söylemek var mı? Bununla alakalı. çok güzel. Bir de... Müslümanın işi zorunda. Kutupta dinler bizden daha rahat olacaklar. Hani şey gitmeyen, din gitmeyen yer. bunlar bizden daha çok daha şanslı Müslümanın işi daha rahat oluyor. Çünkü da tebliğ geldiği için e, bir durum var. İşte bu kelimelerin içerisinde e, bu şey var. Ama gerçekleşirse bu olay, yani Allah'ın hoşuna giderse bu yapılanlar, yani buradakine söylüyorum, kitap okunması, namaz kılınması, infak edilmesi, Önceki sayfadaki derle beraber ki yani ne diyordu? Gayb hakkında Rablerinden korkarlar, namazı dost doğru kılarlar ve nefislerine temizleyenlerle beraber bu beş tane etti. Bu hepsini bir araya olduğuna eğer Rabb'in hoşuna giderse bunlar için ne var? Takit var. Hani len konusu neydi? Takit nefistik var. Yani bir şeyin kesinliği anlamında onlar bir anlamda. Allah katından söylemiyorum, insan boyutundan söylemiyorum garanti, kesinlikle zarar etmeyecek diyor. Bakın, ee, hani soruyolar, ee, İslami iktisatla ilgili sorular var. İşte şöyle yapsam ee, olur mu, haram mıdır, günah mıdır, faiz müesseseleriyle ile ilgili bir şey soruluyor, özellikle faizsiz denilen ee, şey mü müesseseleri ile ilgili. Finans kurumlarıyla ilgili söylüyorum. Onunla ilgili şöyle deniyor. Tamam diyor sen oraya paranı yatır. Bankadan farklı mı olduğunu düşünüyorsun? Tamam. Ticaretin şeyi şudur. Karda vardır zararda vardır. Kar aldığın zaman memnunsun da. Zarar ettiğin zaman razı olacak mısın? O zaman finans kurumuna bankadan farklı olarak gördüğün finans kurumuna paranı ver. Hemen yok ya ben niye zarar ettirdim bilmem ne öbür banka şu kadar faiz veriyor buna vermiyor dersen o oh. şeyin samimiyetsizliğin ortaya çıktı yani ayvayı ay, ay, ay, ay, yedin ya. o zaman. Hatırlıyor musunuz İhlas grubuna ait bir şey vardı evet. neydi o finans grubunun ismi? İhlas finans. İhlas finans. İnsanlar e, paralarını batırdılar değil mi? Ağladılar evet. intihar edenler oldu bilmem ne oldu İşte onlar ihlas sınavından geçti aslında. Sen fetvayı bil, ticari kurumuna parayı yatır. Madem ticaret olarak, ya yani onlar benim adıma ticaret yapıyorlar, karlarına bana kar payı veriyorlar. Tamam, e ticarette batmak da var, evet. olmak da var. Zaten faizden farklılığı orada. Niye üzüldüm? Hakkını verdi yani aslında o finans grubu. Farkında olmadan işte. Ama buraya bağlayacağım ayeti diyor ki işte zararın olmadığı bir ticaret diyor. İflas etmenin Kesin kazanacağım bir ticaret. Yani bizim kafamıza para kazanmaya, dünya evet. ticaretine çalışıyor ya Rabbim de buradan bir misal veriyor. Değil ki ya ticaret yani kazan, kaybetme ihtimalinin olmadığı bir ticaret var işte ya. Aklını kullan diyor Rabbim. Yapacaklarında da belirli zaten yukarıdakiler. Neyse fazla teferruata girmeyeyim. Şimdi 30. ayete geçelim. liyuh fiyehum liyuh fiye onlara ifa edilir verilir neler ucurahu ücretleri ve yezidehum ve onlara arttırılır ya da arttırır daha da doğru bir ifadeyle hüm onlara min fadlihi, fazlından fazlasından Artırır. İznehu gafurun şekurun. Şimdi burada yine Arapça biraz gireceğim ama e, li e, buna e, talil lamı deniyor. Kayhan Bey. Lamu talil deniyor. E, Fil muzari nasbedenler konusunda geçmişti hatırlarsanız belki. E, için manası veriyor. Önceki cümleyi e, ikinci cümleye bağlıyor. Yani yukarının olmasının sebebi bu ayetin başında geçen fiilin sebebi. Yani şöyle olması için yapıyor Rabbim buna deniyor. E, bunun özelliği e, bundan sonra gelen fiili i üst hareketini üstün yapması. Manasına geliyorum. Çünkü de denebilir buna. Yani Rabbimin zarar etmeyecek bir ticareti e, vaat etmesinin sebebi şunun içinmiş. Ecirleri tamamen ödeniyor. Ecir ne demek karşılık. ücret karşılık yani yaptıklarına yani karşılı bir karşılık ee, ücretiyim ve yezidehum ve artırıyormuş Allah mimfadlihi peki bunu niye yapıyor Allahu teala yani e, ve yezidehum mimfadlihi demeseydi ne olurdu yani fadlından onu ziyadesiyle verir demeseydi ne olurdu? Bunu deyince ne oluyor? Teşvik. Orada sadece hak ettiği ücretini veriyor. Burada Hı. fazlasını veriyor. Tam niye? Teşvik. Olabilir. teşvik olabilir. Tamam şeyin Tam manasıyla her şeyi yapması için. Çok söylenenleri tam yapması bunun için. Allah karnı zenginlerinden zengin olduğu için Gömen değerli tamam. olduğu için de fazla Ta o tamam zaten Eşik öyle yeşik. ama niye veriyor teşvik Eşik. onu söyledik Bunları size bir hikaye anlatayım anlayacaksınız. <gülüyor> Mübareğin birisi e, bir e, adada tek başına yaşıyormuş. Günaha girebilecek hiçbir şey yok ve sürekli ömrünü secdede geçirmiş. Hep ibadet etmiş Allah'a. Hiç günaha da girecek yani ortam yok zaten tek başına yaşadığı için. Sonunda ahirette hesap günü e, Rabbim demiş ki kulum atana adaletimle mi muamele edeyim rahmetimle mi muamele edeyim demiş ki ya Rabbim demiş ben hep günah hiç günah işlemedim hep de ibadette bulunduğumu demiş yani adaletinle muamele et yani hani yaptıklarının karşılığını görmek için tamam demişler teraziyi getirin bir tarafına yap, ibadetleri şunları koymuşlar dağ gibi öbür e, tarafta bir tane göz nimetini koymuşlar ve göz nimeti ağır gelmiş Bak yukarıda hep ibadetle ilgili şeyler var. Eğer sen karşılığını ticaret ya, kar alaca koyacaksın alacaksa, yaptıklarının karşılığı gibi görürsen kurtarma şansın yok. O yüzden diyor ki fazlından ziyadeleştirir onu diyor. Anlıyor musunuz? <gülüyor> yani şimdi neden? Ümit ederleri anlıyor musunuz? Yaptın dağ gibi. Mesela rüyanda gösterdiler. Uhud Doğu kadar ibadetim var. Tamam mı? Köşeye döndüm. Yaşadım. Bak cennete gideceğin gösterildi demiyorum ha. Yani sadece ibadetlerin gözüktü. Sen ancak ne yapabilirsin o esnada? Ümit edebilirsin. Ama Hı. ahirete geldi. Eğer sen biraz fazla böyle ibadetim var ve be, bence kesin cennettiğim dersen sana gösteriyorlar. Gözü, gözü koydular teraziyi. Göz, seni göz, Gözü koyuyorlar teraziyi. <gülüyor> koyuyorlar şu şöyle böyle. Hatta tasavvufta bir şey var. Diyorlar ki öbür tarafa e, boynun büküğü olarak hiç olarak git diyorlar. Her şeyi terk et, Tabii, Öyle git. Neden? Güzel. Eğer onlar olmadan ben şu kadar kitap okudum, alimim, şu kadar e, ibadet ettim, abidim, şu kadar şunu yaptım, şuyum dersen karşına o iddianın karşısına çıkarıyorlar. Ama zaten bunlar bana Allah'ın lütfüyle de ben ancak kulluğumla çıkıyorum, bende hiçbir şey yok dersen ama bak sözde değil halde gerçek söylüyorum bunu. Kalp ne Gidersem Allah'ın affetmesine vesile olacak halde olursun. İbadetinle bile, bak diyor ki Allah ancak ümit edebilirler diyor. Ecri verilir diyor karşılığı. Ama Allahu teala onu ziyadesiyle arttırmazsa zor. İşte bu e, ayetlerde bu var. Yani ayetleri boşuna okuyup geçmemek lazım. Niye bunu bu kullanmış? Niye böyle yapmış diye şey yapmak gerekiyor. Bak ne diyor burada? Kitabı okuyanlar diyor yukarıda yani kitabı tilavet etmekten maksat ne? Bu incelikleri yakalayacak gayretli olmak. Allah yakalattırıyor yine. Allah nasip ediyor ama sen bir gayret et. Neden namazdan önceye gelmiş? Bunun için de önderimiz, rehberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize de soruyorlar bu soruyu. Ne diyorlar? Bu yaptıklarımızla hani ben dahi diyor yaptıklarımızla kurtaramam paçayı. Tabii diyor. Yani Peygamber Efendimiz bilmiyorum diyor. Bilmiyorum yani diyor. Tabii bilmiyorum. ki yani e eğer bir kişi cennete girecekse biz Resulullah Sallallahu ve sellem olmasını e ümit ederiz değil mi? Yani bir kişi bütün insanlık şeye gitse öyle. Ama kendisi de sistemi bildiği için ben de ancak rahmetiyle diyor. Tabii. Çünkü bak biraz sonra göreceğiz o şekur ifadesinin manalarından biri de eşşekur ifadesinin manalarından da ee, biri o var. Devam edelim. İnnehu gafurun şekurun. Peki neden bu gafurun şekurun buraya gelmiş sona? Yani yine düşmüşsüz olmayın diye şükür dün bahsediyor bahsediyor bahsediyor. Şimdi bakın yukarıda ecirden bahsediyor. Hani kaybetmeyecekleri bir ticaret. Şimdi aslında onun neyle gerçekleşeceğini gösteriyor. Yani kaybetmeme durumunun başka bir ifadeyle kazanma durumunun Allah'ın hangi iki esmasıyla olacağını söylüyor. Yani bu işlemi bu sistemin işleyişini gösteriyor Allah bunlarla diyor. Birincisi neymiş? Gafurmuş. Bağışlamak Bağışlamak değil aslında bu. Yani doğru bağışlamak. Geçen hafta açıklamıştık belki hatırlarsanız. Mifer kelimesinden. Mifer ne yapıyordu? Örtüyordu. Başı örtüyordu. Yani Allah'ın Es-Settar esmasına yakın bir şey bu. Bu geçmiş sohbetleri ara sıra bir bakın. Teknolojik imkanlarınız çok. İnternette her şey var bunlardan. Ee, hani şey için demiyorum ya. E, siteye yönlendirmek için değil de. Yani bu ayetler birbirinin tekrarı. İnanın bakın bugün ben dinledim. Yani konulardan dolayı ben etkiledim. Yani sanki ben konuşmamışım. Yani çünkü kitabullah var bu önünde. Bunlardan konuşuyorsun. Gerçekten etkileniyorum. Tesirinde kalıyorum yani. Geçmiş sohbetlere bakıyorum. Şey yapıyorum yani. Allah'ın ilmi var çünkü Kur'an içerisinde. Onu şey yapıyoruz. Gafur örtmek demek. Bağışlama zaten ahiret oluyor. Günahları örtmek. Ee, evet yani bağışlama bunun sonucu. Yani Allah örterse zaten bağışlanmış oluyorsun. Bak burasını anlarsanız çok şey anlarsınız. Hani Bakara 284'te geçiyordu hatırlıyorsanız. Siz içinizdekileri, nefsinizdekileri gizleseniz de, aşikar etseniz de Allah onunla sizi hesaba çekecektir diyor. Ama Allah bunların diyor diye, dilediğini örter. Örttüğü mizana gelmiyor. Ama var. Var. Evet. Ama şimdi Allah biliyor. Sen örtmesi için, örtülmesi için çaba sarf edersem tövbe edersen ve kendini düzeltme gayretinde olursan ya da başka bir şeylerle Allah'ın mağfiret e, etmek e, vesilesine girecek hoş şeylerle karşılaşırsan Allah örtüyor. Bak örtme ne demek biliyor musunuz? Güncel ifadeyle daha Yok. yanaşı bu. Yok. Kayıttan silinme. Yok. Kayıttan silinme. Allahu Teala bunu gafur diyor. Ya yukarıda hiç hatadan bahsediyor mu? Yukarı doğru ayetlere gelip günahtan şuradan buradan bahsediyor Hep iyi şeylerden bahsediliyor. E buna rağmen gafur diyor Allah. Demek ki Allah'ın hoşuna gidecek şeyleri yapıldığında Allah'ın ilk ikramı hataları, günahları örtmek oluyor. Hatta öyle örtülürken diyorlar hani el gaffar, gafur ve gafir birbirine yakın manalardı kayıttan siliyor. Meleklerin hafızasından siliyor, sağda ve solda evet. var, unutmayın. Hatta hatta diyor ki kişinin zihninden siliyor. Ya nasıl nasıl nasıl nasıl nasıl bir ikram bu? Bak ikram diyorum. Aslında verilen bir şey yok. Silinmesi bile ikram. Ne ikram? insan gelir insan. Ya hakikaten yukarıya doğru bak, gafurluk bir şey yok. Yani ikram edici diyor ki rezaktır kerimdir falan demiyor bakın Direktmen gafur gelmiş. Demek ki en büyük mağfire, en büyük ikram mağfiret. Var. Hatta ayette görmüşsünüzdür lehum mağfiretun ve ecrin kerim diyor ya da kebir diyor. Onlar için önce mağfireti söylüyor. Oradan da ecri söylüyor. İşte şimdi ecre geliyoruz. Şekur diyor. Şekur ne? Şükre. yani insan boyutundan bakarsan, evet. şükreme Allah boyutundan şükür baktığında ederim. kuluna yaptığı az şeyler bile olsa memnun <gülüyor> olduğunda <gülüyor> bunu artırmaz. Teşekkür. Teşekkür. Teşekkür insanın yaptığı. Bak Allah'tan söylüyorum. Şekur olan Allah. Yani Allah şükrediyor. Ama bizim anlamımız, anladığımız anlamda şükür değil. Şükürün aslı ne biliyor musunuz? Memnun olma durumu. Siz memnun olduğunuzda birisine teşekkür ediyorsunuz. E Allah memnun olduğunda ne oluyor? Şükür olduğunda ne oluyor? İşte o zaman artırıyor. Şimdi anladınız mı? Bakın, yaptıklarının karşılığında insanlar cennete giremez. Allah ona ecirlerini verecek, ama yetmiyor. Eşşekurluğuyla kat kat kat kat kat kat kat artırdığında işte hiç zarara uğramayacak ticaret ümit ediliyor. Bu tövbe nasıl tövbedenlerin tövbe edenlerin durumu gibi oluyor. Nasip tövbe ediyor, yaptığı bütün günahlar hiç yapmamış gibi kabul ediliyor. Bir de artı sevaba döndürülüyor. Doğru, bu da güzel. Yani e, Allah örtüyor, bir de bunları sevaba tebdil eyle diyoruz ya hani e, seyi elerini hasenata tebdile. Tebdil ne demek? Dönüştür demek. Bir de şekil kısmı o. Şimdi bir vites daha arttıralım. Bir bu, bu manasıyla bile çok güzel. Bir manasıyla şey yapabilirsek. E, şimdi ecirden ne anlıyoruz biz? Ahirette ne ecir verilecek bize? Cennet verilecek, cennette huriler var, cennette meyveler var, değil mi? Cennet şarapları var, koltuklar <gülüyor> üzerinde oturuluyor falan, güzel. Tamam, bu ecirleri verecek bu. E bir de Allah fazlından ziyadesiyle veriliyor, ziyadeleştirir diyor. O da Allah'ın hiçbir ikramla karşılaştırılmayacak olan kendi ikram, kendisini ikram, yani cemalini ikrama. Bu hiçbir ikramla karşılayacak bir şey. Kendini ikram ediyor Allahu u Teala'ya. Yani ibari biraz abartılı söylüyorum ki anlayasın diye. Cemalini şu an Allah bize gayb değil mi? Yani her yer biz görelim bizim için gaybihane. Ama aleni olarak Rabbim sıfatlarının tecellisiyle gözüktüğünü düşünün. Biz buna cemalullah diyoruz. İşte ziyadesiyle verir derken de bunu kastediyor. Bu bir senelik, bin senelik, yüz hayatı cennetin bir saatı bir şeyde diyor. Cennetin bin senelik hayatı diyor Ceman'dan bir saat evet. daha yani çok çok Yani bunu anlayan ayı. Yunus çok Emre ne diyor, yani. diyor biliyor musunuz? Aslında bunun da bir ötesi de Cennet cennet dedikleri birkaç köşkte birkaç evet. huri i̇şte, işte, isteyene öyle. ver onları çok bana seni gerek seni diyor. Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde Allah'ın vecihini dileyenler diye bir ibare var. Yani diyor ki, siz diyor tamam diyor ben karşılığını vereceğim ama bunu cennet için yapmayın diyor. En azından benim vecim için yapın diyor. Ona yönelin diyor. Değil mi? Evet, evet işte benim bu ayet kelimelerden e, anladığım bu. Kaç dakika var? Diğer ayete geçeyim mi diye bakıyorum da. Neyse bir geçiş yapalım inşallah yine. Velzin euhayna ileyke min kitabi huve hakkun musaddikan lima beyne yedeyihi. İnallahi bi ibadihi lehabirun basir. <gülüyor> Ve o kimseler ki Ev hayna ileyke Kendilerine vahyettiğimiz Bin kitabı kitaptan. kitaptan Kitapta demiş ama o kitaptan Aslında o niye böyle kitapta Yazmış ee, şey olabilir ee, Hüve hakkı Musaddiqa Nima beyneyedeki O kitap ki Hüve burada kitaba gidiyor ee, El hakku Haktır Nasıl haktır Musaddikan tasdik edici olarak lima beyne 72 ellerinin araları arasındakini tasdik edici olan olarak haktır. İnallahi bi ibadihi habirun basir. Şimdi sana vahyettiğimiz kitap derken kime kast ediyor? Sana vahyetimiz derken peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem min kitabı diyor. Kitaptan sana vahyetimiz. Buradaki kitap ne? Kur'an-ı Kur Kerim. Ama o zaman şey demezdi. Kitaptan sana vahyetimiz demezdi. Sana vahyetimiz kitap derdi. Kitaptan dediğine göre levh-i mahfuzda olan asıl. Oradan vahiy oluyor. Biz biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim'in aslı Levh-ı Mahfuz denilen, levh Meknum denilen, e, kitabı Merkum denilen e, özel bir kitap alanı. Yani o Levh-ı Mahfuz'a kitap demek çok da doğru değil ama bizim anlayacağımız şekilde formüllerin olduğu, zaman ve mekanın olmadığı, dolayısıyla geçmiş ve geleceğin kayıtlarının olduğu, onun da başında formüllerin olduğu, sistematinin ifade edildiği ve bunu e, bir şekilde rakamlarla orada ifade edildiği bir alan... Oradan yeryüzü semasına iniyor, vahy ediliyor. Vahiy bir şekilde inme demektir. <gülüyor> ee, yani oradan e, download yani günümüz ifadesiyle esnaflar, download e, ediliyor tabiri caizse. Ve hüve o kitabı açıyor el haktır. Gerçeğin ta kendisidir. Yani insanlar kafalarında çeşitli sistemler, düşünceler kurabilirler. Bunlar hakla ne kadar örtüşüyorsa o kadar doğrudur. Ama işte hakkın kendisi o kitaptır. Çünkü ana formüller Allahu Teala'nın yasalarıdır. Ama bu ne yapıyor? Musaddikan, tasdik ediyor. Neyi tasdik ediyor? Beyne-yedehî. Onların ellerinin arasındakileri Beyne-yedehî. Burada ne yazıyor? Öncekiler diyor. Öncedikiler çok doğru değil. Yani bu ifade ee, ama bir şekilde kullanılabilir. Beyne-yedehî iki e, ellerinin arasındaki ne demek? hali hazırda onların ellerinde olan önceden kendi ellerine ne? verilmiş ne? olan yani Yahudileri ve şeyleri kastediyor Hristiyanları kastediyor onların ellerindeki kitabı tasdik olacak ya onlar kitapları görmüyorlar mı ellerinin arasındakileri görmüyor mu onun Allah'ın indirdiğini görmüyorlar görmüyor. mı bu yeni bir şey getirmiyor sadece kemale erdiriyor daha olgun daha tekamül bir hal getiriyor onları tasdik ediyor bir de hak yani kendi ellerinin arasındakiler tahrif edilmiş halleriyle hakkı söylemeyebilir. Ama işte asıl hak burada. Yani daha ne istiyorsunuz diyor. İnnallâhe bi bi'ibâdihi şüphesiz Allah e, e, kullarına habirin habirun basirdir. Bakın bu cümlenin aslında şöyle olması lazım. Şu innallâhe le habirun basirun bi'ibâdihi olması lazım. Doğru mu Kayhan Bey? Bakmadınız. Tamam bir daha bakın. Bu cümlenin aslında innallâhe le habirun basirun bir ibadihi olması lazım. Ama bir ibadihi yani kulları için olan kısım öne gelmiş. Bunu Furkan da şöyle diyor. Dikkatinizi çekerse diyor. Bütün ayetlerinin sonları hep re ile bitmiştir diyor. Yani nezir, münir, nekir değil mi? Gafur. Bunun sağlanması için diyor. Ama biz biliyoruz ki Allahu Teala sadece kafi olsun diye bunu söylemez sanki eksiklik olur kitaba. Burada ne vurgu var aslında? Yani vurgu olmasıyla öyle tevafuk etmiş kulları için ifadesini hmm. öne alarak yani Allahu Teala bütün kullarız için haberdardır hmm. ve görendir. Fakat öncelikle öncelediği, önemsediği kendi kullara yani imanlılar, yani özel kulları özellikle bunlar için habirdir ve basirdir. <gülüyor> habir haberdar olan demek. <gülüyor> basir de <gülüyor> gören, gören, gören. olan demek. Orada bir tekit lamı var. Tekit tekit Yani kesinlikle öyledir. Yani şüpheniz olmasın <gülüyor> manasındadır bu. Neden böyle yapıyor? Şimdi bak bir de habir basirden önce gelmiş. Yani basir onun habir de olabilirdi. Neden Habir Çiftliği öne geliyor Basir? Olmuş, sonra da görmüş. Habir daha böyle gizli şeyler içindir. Değil mi? Gizli şeylerden haberdar. Ama aşkârı Basir da. daha aşikar. Gör, Önceki gören. ayete gidersek ne var? Sırran Hı. ve aleniye diyor ya Hı. bu da ona işaret. Yani siz bir şeyleri gizli ve aşikarına yapıyorsunuz ben hepsini görüyorum haberdarım. Ama özellikle benim alakam, bilgi alakam Özel kullarım için benim habir yani gizli gizli yaptıklarınızdan haberdar. Ve basir, aleni olarak yaptıklarımızdan, yaptık, yaptığımdan emin olarak yaşayın. Tek, yani L diyor ya, tehkit var orada. Kesin kez emin olarak şey yaptığımı yaşayın. Peki neden yukarıda kurgan vurgusu var? Ben peygamberinize, benim adetim olan önceki, kitapların aynısını hak olarak gönderdim. Ama siz özel bir kavimsiniz. Benim özel kullarımsınız. Bunu bilerek yaşayın. Çünkü biz sonra bir sonraki ayette göreceksiniz. Sonra biz kitabı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere miras verdik diyor. Burada da işte özelliğe yani en son kavim olan, ümmet olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti olan bizlere burada ibadihi diyerek de kullarım diyerek de bize burada özelliğimizi anlatıyor. ve ikram var. Burada da ikram var. Yani görüyor musunuz ayet-i kerimeler Allahu Teala'nın sistemini anlatmak açısından ne kadar güzel latif ifadelerde dolu. Allahu Teala bize Allah'ın vecini dileyerek sevaplarını en ufak sevap kırıntısına bile muhtacı ama ikramların en büyüğü olan Cemaullah ikramına ve daha yukarılarına nasip etsin inşallah. Amin. Bizim de ona uygun hal ve hareketlerde ve ibadetlerde olmayı nasip etsin. Amin. Ne kadar yaparsak yapalım biz biliyoruz ki cenneti hak etmiyoruz. Ancak rahmetiyle biz buna ulaşabiliriz. Allah da bize yaptıklarımızın ecrini ve bundan daha fazlasını fazlından bize ziyadeleştirsin. Amin. Ve bizi Hatalarımızla örsün yaptıklarımız değil sadece yapmadık yanlış yaptıklarımızla da hatalarımızı evet, evet. ölsün ölsün ve Allahü Teala şekurdur hem yaptıklarımıza karşılık kat kat fazlasını vererek bizi o ticarette müttar etsin. Hem de o biraz evvel söylediğimiz gibi en büyük ikram olan cemallah ikramına e, ulaştırsın inşallah. Aynen. Ve kendisine yine şükrederiz ki, hamd ederiz ki bizi o dediği özel kullarının arasına katma ikramıyla bize e, yüksek derecede ikram edin. E, buna da hamdü senalar ve şükürler olsun. Ve ahirü davahüm enil hamdü Rabbi rabbil alemin. El Fatiha.